Zamansız. This then is stereophonic sound, sound in space. Hazırlayıp sunanlar Burçak Konukman ve Hatice Utkan. Kent İstanbul makyajı akar Gökdelenler çıban gibi çıkar İltihap şehrin her yerine sızar Tedavi çılgınlığa dümen kırar Dönme dolap dere, tarla başı Domatesin çürüğü, tadı sası Disney'ler gibi patlar gözü kaşı, Tepeden inme bakış açınız şaşır İstanbul Shit City atlı kalınca etsiz çiğ köfte Kısır döngü tadında çarpık kentleşme ufuktan bakınca Luna Park bura her yer çarpışan araba Otomobil endeksli şehir çıkış yok Tünel kaza bek karnı tok Karanlık bol fonksiyonsuz beton Renkten yoksun ahengsiz fon Taksim'e gereken yeni bir vizyon Dalga dalga yayılır Dubai -izasyon. Turizm odaklı fermentasyon Ve bunu sana anlatıyor televizyon İcraatler tepeden hop diye iner Unutma hey Halk seni seçer Seçme şansını hibe eder Seçmen karar vermek bin nevi keder. İstanbul ne olacak karar bizim Karar bizim Karar bizim Taksim ne olacak karar bizim Karar bizim, karar bizim. İstanbul'da olacak karar bizim. Karar bizim, karar bizim. Taksim'de olacak karar bizim. Karar bizim, karar bizim. Karar bizim. Baharı, hı, kışa döndü tahrir duvarı halkın sesini böldü Direnişin simgesi ateş gibi söndü Mısır'da yaşanan umudu kim gömdü Taksim ve tahrir kardeş meydan Taksim pasifize tahrir talan Aç gözü zihirlere boş bir alan Al eline zapla uzaktan Krizdeki komşuya yardım edelim Keops piramidini Taksim'e getirin Akropolis'i Çamlıca'ya dikelim Küresel kentleşme böyle olur ciğerim Rakı balık parkten 10 şiş kebap Amaç yedi tepeyi <gülüyor> Markalamak karmaşık değildir Güncel sanat imza ışıl Josef Fuat İstanbul ne olacak? Karar bizim Karar bizim Karar bizim, Karar bizim. Taksim ne olacak? Karar bizim Karar bizim, karar bizim İstanbul ne olacak? Karar bizim, karar bizim, karar bizim Taksim ne olacak? Karar bizim, karar bizim, karar bizim Oh yeah. Evet e, bu hafta biraz farklı bir girişimiz oldu. E, Işıl Eğrikabuğu'nun Salt Galata'da yapmış olduğu performanstan e, Beyoğlu. Salt Beyoğlu'da gerçekleşmiş oldur, gerçekleştirmiş olduğu performansta e, Fuat, Rapçi Fuat bu şarkıyı söylemişti. Biz de bu haftayı bu şarkıyla başlatalım dedik. E, Hatice yaklaşık 20 saniye önce e, stüdyoya girdi. Çok <gülüyor> trafik var. Belki Hatice giremez diye e, en azından şarkıyla başlayalım demiştim ben. E, yalnız Işıl'a yeri bir şekilde gelemeyecek programa e, nedenini Hatice biliyor. Nedeni şu, Işıl aynı zamanda e, gazeteci. E, gazetede de birazcık e, işleri uzadı maalesef. O yüzden bize bir şekilde katılamayacak kendisi bugün. Ama e, ben Işıl'ın hem performansını izledim hem ke kendisiyle röportaj yaptım. Hem de e, Artan Limitit için bir yazı yazdım. Hatta bunun gelişim sürecini bile biliyorum nasıl çıktı bu. Bu spot Derneği tarafından desteklenen Hı -hı. bir proje onu aslında belirtmek lazım ve aslında yarın sergisi açılıyor Işıl'ın evet, onu da belirtmek lazım. Ed editörlük anlamında programa programda Işıl'a yer vermemiz biraz da bu açıdan. Aynen öyle. Bir de şunu belirtmek lazım bu performans ve konusu aslında yarım saat neredeyse 40 dakika süren bir performans bu. Ee, ve burada Işıl'ın aslında anlatmaya çalıştığı şey Taksim ve hani Taksim'in bu şehirleşme içerisindeki yeri ve nerelere doğru gittiği, neler olacağı. Ve zaten Fuat'ın da söylediği gibi bu arada o şarkının sözlerini de Işıl, Eğri Kavuk ve Josef Amado ve Fuat birlikte yazmışlar. Hı hı. Bunun için derin bir araştırma yapmıştı ve hani bu konuyu araştırıyordu aslında. Ne olacak Taksim'in bu hali sonunda neye varabilir? Burada absürt bir proje var aslında. Hı hı. Ve burada üç tane kurgusal konuk birlikte kurgusal bir talk show'da kurgusal bir konuyu konuşuyorlar. Ve bu konuda absürt bir 3P projesi. 3P projesi de şu... Ee, Suriye'den e, sonra Mısır'dan e, ve daha aynı zamanda Yunanistan'dan çok büyük ve böyle e, inanılmaz bilinen turistik e, atraksiyonların taksimi e kurulması. Böyle komik <gülüyor> bir şey sunuluyor. Aslında bunun çok önemli bir anlamı var Işıl için. Işıl aynı zamanda gazetecilik yapan ve ciddi şekilde haberle alakadar bir insan olarak bu Arap Baharı, işte turistlerin sürekli İstanbul'a gelmesi ve İstanbul'a gelen Arap turistlerin artması, komşularla sıfır problem politikası bütün bunları da bir şekilde gönderme yapıyor. Evet. ...ilginç bir performans. Sergisinde bu arada bunu belirtmek lazım performansın e, videosu. videosu. Evet. Şu anda internette video izlenebilir. Ee, Youtube'a konmuş durumda. Hı -hı. Ve bu aradan bu arada e, belirtmek isteriz... Belki birazdan bir kısmını yayınlayabiliriz. Evet. En azından başlangıcını. İstersen biçimli olarak biraz eğer bakmak istersek e, biraz videoya bakıp e, videodan ses yayınlayabiliriz. Olabilir. Tamam. Eğer et. Evet. Çünkü e, bir yandan bir yandan format olarak da aslında ilginç bir çalışma. Evet, ışılı hiç görmüyoruz. Işılı hiç görmüyoruz, sadece ekranda arkada e, bir yara videonun sonuna doğru çıkıyor. E, ekstra bir, bir, Tek bir görüntüde. Tiyatro oyununun yazarı gibi aslında. Evet, ben öyle so demiştim, e, yönetmeni e, gibi. Evet, ama tiyatro e, da aslında tam tiyatro da yer alan performanslardansa güncel sanatlara yer alan performanslara daha yakın. Tabi. E, ama çeşitli geçişleri de var. Hı hı. O zaman biraz performansa bakıyoruz. İyi bir İyi. Bir Ah, herkesin, in in city? City? Yani, <gülüyor> dönüşüm müthişem olacağına hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi bu akşam sizlere stüdyodan değil, bambaşka bir mekandan, Taksim'den, Beyoğlu Salt'tan sesleniyoruz. Bunun özel bir sebebi var elbette ama onu birazdan açıklayacağım. Aa, birazdan sizleri tarih, kültür, sanat ve mimari alanlarında çalışan Birbirinden özel üç ayrı konukla tanıştıracağım, ancak onları buraya davet etmeden önce gecenin sürprizini açıklamak istiyorum. Birazdan buraya gelecek olan konuklarımdan bir tanesi, burada oturan herkesi, şu an bizi ekranları başında izlemekte olan herkesi, dahası bütün İstanbulluları ve tüm İstanbul'u çok yakından ilgilendiren önemli bir projeye imza atıyor. Ve aslında bugünkü yayınımızı Taksim'den yapmayı tercih etmemizin özel sebebi de bu. Taksim demişken, hepimizin buraya geldiğimizde yapmayı sevdiğimiz belli başlı şeyler vardı. öyle değil mi? Nedir? İşte mesela kitapçılara gitmek, kitapçıları uzun uzun gezmek, kitaplar arasında serserilik etmek, eğer vaktimiz uyuyorsa, saatimiz denk düştüyse, emek sinemasına bir film izlemek, tabii artık yapamıyoruz, eskidendir o, maalesef. Aa, onun dışında ne olabilir, ne olabilir? İnci pastanesinde bir profiterol yemek olabilir, Atlas Pasajı'ndaki ıncık cıncık dükkanları gezmek olabilir, ya da işte ne zamandır görmediğiniz bir arkadaşımıza rastladıysak ki Taksim'de muhtemeldir. Onunla asmalıya inip bir iki kadeh bir içmek olabilir. Olur da olur. Ben geçenlerde böyle bir buluşmada mesela yeni açılmış bir falafelci keşfettim Taksim'de. İlk defa yedim. İnanılmaz lezzetliydi. Bilenleriniz vardır eminim ki falafel nedir? Hani şu dünyaca ünlü Orta Doğu yemeklerinden birisi. Ee, esas olarak nohuttan yapılıyor. Bir tür köfte. Neyse biz konumuza dönelim. Yayınımız boyunca bize Twitter'dan katılabilirsiniz program hakkındaki soruları. Yaklaşık 30 dakikalık olan bu performansın ee... bu başlangıcıydı. başlangıcıydı. konuşan bu arada Sevim Gözer. Sevim Gözal aslında gerçekten de bir sunucu. Evet, Fuat gibi o da gerçek bir karakter. Evet, bir tek zaten Fuat ve Sevim gözel gerçek bir karakter. E, geri kalanları e, Sevim Gözal'in bahsettiği yani konuklar tamamen kurmaca. Hı hı. E, bu arada sergi yarın akşam açılışı spotta. Yalnız şey var e, bir yandan da yani konuyu sen iyi özetledin ben ek olarak şunu söylemek istiyorum bir medya eleştirisi de var aslında Tabii, evet. çünkü e, belki Işıl'ın kendi hayatındaki hı kendi hı. birikimleriyle de çok ilişkili e, medyanın şu anda hayatımızdaki etkisine dair çok e, çarpıcı bir e, formatlı sunmuşlar. Kesinlikle performansı. yani sürekli böyle işte o e, komşularla sıfır problem oluyor. Sürekli buraya gelen Arap turistler artıyor. Aman ne kadar da güzel gibi şeyler. Aslında Işıl'ın söylediği şu. Bu diyor bir şekilde hani şeye denk geliyor. Evet buraya bu insanlar geliyor. Ama Taksim bununla ilgili bir dönüşüm projesi içerisine de giriyor. Ama aslında hiçbir tanesi tam olmuyor. Her şeyde bir yarımlık var yani. Böyle Türk, Türk yolu gibi. Bunu da ben Bunu da ben... <gülüyor> Bir de bu şey Hiçbir var. şey tam değil. Yani tasarım bir yeneğinin de şu andaki konusu anlaşma ve aslında muhtenalaşma diyorum şey kusur, kusurluk. Şu Şehirleşmeye an, o da. Evet belki o bağlamda da hani bir yerde <gülüyor> bu performansın aynı zamanda gerçekleşmiş olması veya yani serginin aynı zamanda gerçekleşmiş olması dikkat çekici. Bir yerde de sanki bu senenin e, genellikle birçok sanatçının çalışmaları... ...veya şu günlerde açılan birçok sergilerde bu benzer konuların, benzer temaların çok ol, var artık. olduğunu görüyoruz. E, bu ilginç geliyor bana. E, hani böyle bir refleks var bu dönemde. E, bu tür konularda üretimler gerçekleşiyor. Özellikle şu an çok fazla daştı. Mesela 2010'dan beri vardı. E, Rıfat Şahiner ondan sonra e, özellikle bu konu üstüne eğilen birkaç tane işi vardı... Ee, genellikle Florya ve oradaki e, sahil bölgesindeki kişilerin fotoğraflarını çekerek böyle bir çalışma yapmıştı. Ee, şimdi daha da fazla. Hı -hı. Bilmiyorum sonunda ne olacak? Belki tasarım bir eneliyle bu trend. Madem tasarım bir yenilendi sanat öyle. sanatı bu kadar etkisi oluyor. O zaman bari İstanbul verisini de bağlasalar da Değil <gülüyor> <mi>? konsepti <Şihirleşmeyle. gülüyor> Belki de konsept direkt şimdiden bilirsek ona göre biz de hazırlığımızı yaparız diye kendi evet. adıma düşünüyorum. Evet, düşünme olabilir. durumundayım. Ee, eğer buradan Işıl bugün bağlanamadı ama yeteri kadar program değer verdiğimizi düşünüyorum. Buradan başka bir etkinliğe, burada olmayan bir etkinliğe geçelim. Aslında geçmiş bir etkinlik diyebiliriz. 10. Friz Dondra Sanat Fuarı. 11-14 Ekim tarihleri arasında olmuş. 35 ülke katılmış. Türkiye'den de rampa Galeri Ramp'a Hı -hı. katılıyor ve Cengiz Tekil'in bayağı bir çalışmalarından bir seçki yer almış. Küratör de Adriana Pedroso. Adriana Pedrosa'yı nereden biliyoruz? Küratörü. İstanbul Bey'in küratörlerinden. Daha önce tabii Cengiz Tekil'in eseri alındığı için, yani Cengiz Tekil çok da yabancı değil Londra'ya. E, ...Mama'ya işi alınmış ve o yüzden bir şekilde e, o, o tarafları şu anda yakın duruyor. Ama Cengiz'teki bu konuda e, kesinlikle önemli bir e, isim olduğunu düşünüyorum Hı -hı. gerçekten. Yani aslında evet biz çok fazla belki Türkiye'de evet duyuyoruz ama çok Yo, da fazla Türkiye... duymuyoruz. Hı -hı. Bunu hani kabul etmek lazım hani çok fazla Çağdat bir... Çağdaş sanatın kendi sınırları içerisinde evet. olan bir şey belki evet, onunla da öyle alakalı. Olabilir. Olabilir. O yüzden e, orada e, yanlış bilmiyorsam Dengiz iki tane işini Hı -hı. sergilediler. Hı -hı. E, ve bu yıl ilk defa yapılan bir sergi alanıydı o evet, evet. bildiğim kadarıyla. Yeni bir sergi alanı. Hı -hı. E, Aslı Çavuşoğlu galerinin onunla katılıyor. Onunki de ayrı bir yerdi. Onun işini de özellikle Freeze'deki o bölüm istedi ondan. Evet bu aslında bana şeyi hatırlattı. PIS daha önce Freeze'e katılmıştı. 2010 döneminde Hı -hı. hatta ajansın katkılarıyla orada yer almışlardı. E, yaptıkları çalışmaya da baya bir dikkat çekmişlerdi. Hı -hı. Herhalde Aslı Çavuşluğu'nun çalışması da ondan sonra onun üzerine olan ikinci böyle bir etkinlik gibi geliyor bana. Bu Aslındaki kadar de bir performans. Dikkat çekici. Evet o da bir performans. Ve aynı zamanda bir film. Hı -hı. E, i̇stersen çok az Aslı'nın e, röportajına e, internette yer alan, e, bu da yine internette yer alan, Verne Satch TV'de e, yer alan Henrik e, Schmidt tarafından yapılmış bir videodan bir e, görüntü, e, bir ses. Ben hep görüntü diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bizde de görüntü yok aslında. E, bizde de yok. E, ses yayınlayacağız. Belki biz başına bir başına bakalım. <gülüyor> Very nice. Let's Then tomorrow, I'm here doing a priest commission uh, that is titled as "Murder in Three Acts," and it's a it's a live performance. Uh, and filming so we are filming uh, at the fair uh, we have this booth at the fair and like the audience can see us filming and uh, so we are making three episodes one episode each day and at the end of day we just uh, have our rough cut and show it uh, next day uh, as we are filming the second episode uh, so the project the murder uh, Murder in Threee acts is, about, is, a, um, is an attempt to compare um, the representation of science in uh, crime dramas uh, and uh, the, and um, the artistic process, how an artwork is getting credited as an artwork. Uh, so we, are, we, we aim to compare it by building up two sets. Uh, one as fun one functions as the art space and one as the forensics lab and um, forensics is very interesting thing because Ayrıca video, video şey şu anda uh, freezing uh, sitesinde uh, görülmüyor uh, e, engellendiği için ama YouTube'dan YouTube'dan, YouTube'dan da toparlayacak olursak e, aslında Murder in Troy e, nasıl Türkçe çeviririz 3 aşamada Cinayet. cinayet bir kurgusal yine yine bir kurgusal evet. bir yöntemle bir, bir, bir, bir fuar alanında bir mekanın dönüştürülmesi aslında oyuncular var yine gerçek oyunculardan. Bu cinayet ve polisiye dizileriyle Evet çok tanıdık ilgili. gelen görüntülerde. Evet. Burada şeyden bahsediyor aslında Aslı Çavuşoğlu. Hani biz bu filmlerde de üç kişinin ya yani birkaç kişinin olayı çözdüğünü görürüz. Ama aslında olayı herkes görmüyordur. Hı -hı. Herkes yaşamıyordur olayı. Ya da herkes yaşıyordur ama bu üç kişi çözer olayı. Ve bunu nasıl çözerler? Hani niye çözerler? Bununla ilişkili biraz kurulmuş. Bir yandan da şeyden bahsediyor. Videonun ilerleyişini de izlerseniz görürsünüz. Mesela bir tüp alıyor eline. Ve bu tüpü ben buraya alana koyduğumda bu bir sanat eseri oluyor çünkü ben buna tüp demiş oluyorum diyor ve ee, bu sergileni koymuş oluyorum diyor işte koleksiyonerler belki bunu alıyor diyor böyle de bir sanat eleştirisine yani sanatın kendi duruşuna dair bir kritikten bahsediyoruz bir de şey Biraz de daha ilginç. institutional, kurumsal bir kritik de var ee, dikkat çektiğinde bunu çekti evet yani hem canlı çekti ondan evet. sonra da onu yayınlandı mı ondan ben de emin değilim yayınlanacak ama zaten işin ilginç tarafı e, yani bir performans aynı zamanda video çekiliyor ve insanlar orada gelip geçerken Hı -hı. o dış ses, duyduğumuz ses de insanların kattığı sesler. Ee, o yüzden de açıkçası hani madem da böyle bir medyumu var, yayınlama durumumuz var. Burada biraz yer verelim dedik. Ee, ben bir haber eklemek istiyorum. Evet. Ee, ek bir haber. Belfast'ta bir festival e, düzenleniyor. Queen's University'de yer alıyor. E, bu festivalde bir performans festivali e, İstanbul'da bir araya gelen e, IPA festivalinde İstanbul'a bir araya gelen e, bir grup sanatçı e, grup performans yapmak üzere davet edildiler. Hı -hı. E, ve e, birçoğu bundan iki ay önce İstanbul'da değişik mekanlarında performanslar yapıyorlardı ve Belfast'la İstanbul arasında bir ilişki kurulup e, davet edildiler pazartesi günü saat 1 ile 3 arasında olacak performans e, üniversitede ve çok ciddi sert söylemlerle olacağını söylüyorlar kışkırtıcı kelimeler kullanmışlar ee, belki ona ilerideki dönemlerde e, birazında olsa yayınlamaya çalışırız burada. Belki seslerden bir kolaj yaparız. Ondan buradaki yaparız. performansları da gayet eleştirel evet, ve farklıydı. Evet, eleştirel ve farklıydı. Ee, bu bizim için sevindirici bir şey. Çünkü İstanbul'un Belfast'ı etkiliyor olması şu noktada. Ee, hakikaten İstanbul'un belki de bu bütün verdiğimiz haberlerle birlikte de... ...güncel sanat dünyasında ne kadar önemli bir noktaya geldiğinin en iyi e, özeti gibi geliyor bana... Sen ne dersin süremizde dolmak üzere. Süremizde <gülüyor> dolmak üzere. Ben de senin söylediğin her şeye katılıyorum. Ee, aynı zamanda bu performans konusunda daha farklı bir zamanda yine konuşmak istiyorum. İnşallah daha çok performans görürüz. Evet, zaten görüyoruz yavaş yavaş birçok alanı yerleşmeye evet, başladı. Evet fazlalaştı. Ben, ben son bir şey ekleyeceğim belki programınızla da doğrudan alakalı. Ee, belki şöyle kısacık bir şey eklemek istiyorum. Wikipedia'da contemporary Wikipedia'nın sözlüğüne girip contemporary ne diye araştırırsanız karşılığı karşısında yani onun zıttı olarak anokronistik kelimesini bulursunuz. Bu anachronistic kelimesinin de anlamı yanlış zaman periyodunda olmak gibi geliyor ve Yunan antik Yunan'dan Sadece geliyor. Sadece contemporary'yi araştırsanız. Tam karşısı. Çağdaş yani. Evet, hmm, bana karşısına. da bana da bazen her şeye rağmen İstanbul'da pazarlanan güncel sanatın biraz anachronistic olduğunu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 Burçak Konukman ve Hatice Utkan. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41